Cennete girmeyi ve orada da bu şekilde toplanmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizlerden cemalini mahrum etmesin kardeşlerim. Biliyorsunuz kalpler sürekli değişir, tüy gibidir. Oradan oraya döner, oradan oraya döner. Bir topluluğa girer, bir söz duyar, bir yemek yer, bir evlilik, birçok şey, bir savaş, bir korku, bir hastalık. Bir ümitsizlik insana birçok şeyler ne yapabilir? Getirebilir. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kutsın kardeşler. Bugün tefsir derslerinden sizlere Alimran 160. ayeti işlemek istiyorum kardeşler. Rabbim bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Ayetimiz şu.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 galip gelecek kimse yoktur. Ve eğer size yardımını keserse bundan sonra size kim yardım edecek? Müminler ancak Allah'a tevekkül etmeli, sadece ona güvenip dayanmalıdır. Allah bununla amel etmeyi bizlere nasip etsin arkadaşlar. Biliyorsunuz galibiyet üstün gelme, yenme Karşıdaki düşmanı yenik düşürme gibi muzaffer olma veya üstünlük gelme veya çoğunluk olma gibi manalara gelir kardeşler. Türkçe'ye bunu çevirsen çevirsen ancak yenme kelimesiyle çevirebiliyorsun. Başka bir karşılık ne yapmıyor? Bulmuyor. Bu kavram daha çok düşmanlara kullanılsa da aynı zamanda insanın kendi hevasına, Kötülüklere karşı da Kullanılan bir şeydir Yani aynen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hicretten bahsederken Asıl hicret nedir? İnsanın kötülüklerden iyiliğe doğru nedir? Meyletmesidir Yani onu yenmesidir manasında da Kullanılmıştır Mağlubiyet yenilgidir Boyun eğmedir Hezimete uğrama manasına gelir Şimdi Şimdi Galibiyet ve zafer vaadi var. Bu vaat nedir? Eğer Allah'ın yardımı olursa kesinlikle size hiç kimse ne yapamıyor? Galip gelebilir. Kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala Saffat suresinin 171 ve 175. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Gönderilen elçi kullarımıza şu sözü söylemişti. Mutlaka zafere ulaştırılanlar kendileri olacak ve galip gelen mutlaka bizim ordumuz olacak. Bir sureye kadar onlardan dön, onların sözlerini aldırış etme, onları gözetle, yakında başlarına neler gelecek görecekler diyor. Evet kardeşlerim bu ayette diğer ayetle bağlantılı devamı niteliğinde olan nedir? Bir ayet-i kerimedir her ne kadar kardeşlerim suredeki ayetler değişik yerlerde gelse de Kur'an'ın bir mucizevi halidir ki ayetler hemen hemen birbirleriyle aynı bir zincirin halkaları gibi nedir? Bağlantılıdır. Ayrı değildir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala gönderdiği bütün peygamberlerine ne diyormuş? Mutlaka onlara yardım edileceği ve Allah'ın ordusunun galip geleceği kesin olarak ne yapılıyor? Söz veriliyor. Ama bunda da anlaşılmamalı ki kardeşlerim her zaman iman tarafı galip gelecek diye bir söz konusu değil. Ama kesin zafer her zaman nedir? İnananlarındır. Yani Müslümanlar bazen mağlup olabilir, zayıf düşebilir, yenilgiye uğrayabilirler ama mutlak galibiyet Allah'ın nedir? Ordularındır. Yani bir iki defa yenilgiye uğramış, biraz sıkıntıya uğramış bunlar aslı ne yapmıyor? E, bozmuyor. Onun için sabretme, iman ve ısrarla davayı yürütmek gerekiyor. Aynen Uhud nedir? Hezimet değil, Müslümanlar için ne yapmıştır? Zafer olmuştur, toparlanılmıştır. Hudeybiye nedir anlaşması? Bir e, yenilgi değildir zaaf değildir. Müslümanların hem de devlet olmasına giden en büyük ne olmuştur? Bir anlaşma olmuştur. Ama görünüşte tamamen Müslümanların aleyhine olan bir mesele gibi ne yapılıyordu? Gözüküyordu. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın ayetlerde peygambere sabır ve ısrarla davayı yürütme öğütleniyor ve Yakında onların başına gelecekler ortaya çıkıncaya dek onlardan yüz çeviriyor. Onlara ne yapma? Aldırış etme. Bu da şunu gösteriyor ki iman ehli, tevhid ehli, davet ehli ki tevhid ehli insan ne yapacak? Dinini hem yaşayacak hem de davet edecek. Bunlar nedir? La ilahe illallahın olmazsa olmazlarıdır. Hatta bir insanın imanının nerede olduğunu anlamak bile nedir? Bir münkere müdahalesi onun imanının nerede olduğunu ne yapar? Gösterir. Yani eliyle, diliyle, kalbiyle buğzu hangisinde daha istekliyse, hangisini başarabiliyorsa imanının derecesinde insan kendisi daha iyi ne yapabilir? Ölçebilir. İşte burada kardeşlerim bir insan, davetçi bir insan tevhid ehli bir insan dinini yaşamaya çalıştığında gerek evinde gerek çevresinde gerek akrabasında gerek yaşadığı toplumda sataşmalar başlayacak onun yaşantısı çember altına alınmaya başlanacak İslam'ın değerlerine ne yapılacak? sataşılacak ama alay edilecek ama gülünecek ama ölümle tehdit edilecek bir şeyler ne yapılacak? yapılacak Allah Azze ve Celle ne diyor? Sen aldırış etme. Onlardan ne yap? Yüz çevir. Belli bir zamana kadar diyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nur Suresinin 55. ayetinde diyor ki Kardeşlerim Allah sizden iman edip Salih amel işleyenlere vaat etmiştir. Onlardan öncekileri nasıl hükümran kıldı? Halife yaptı. Güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde hükümran kılıp halifeler yapacak, güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dini kendileri için sağlamlaştıracak, korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecek. Bana kulluk edecekler, bana hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar. Ama bundan sonra kim bana nankörlük edip küfre girerse, işte onlar fasıktır, yoldan çıkan sapkınlardır diyor. Bu ayeti de diğer ayeti kerimelerin nedir? Bir uzantısı ve tefsir eder mahiyette olan bir ayet-i kerimedir kardeşlerim. Burada dikkat ederseniz salih müminlerin dünyada zafere ulaşacakları, dünyaya veya en azından dünyanın bir kısmına egemen olacaklarının neyi var? Bir müjdesi var. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ve ahirette cennete gireceklerinin de müjdesi saklı. Çünkü ilahi kitaplarda bildirilen öğütlerde ne var? Kim iman eder ve ameli de salih olursa o nedir? Cennete girer. Ve amelleri kabul olup olmama sıkıntısında ne yapmaz? Yaşamaz. Çünkü iki şartı ne yapar? yerine getirir Böyle olduğu zamanda artık yeryüzü onun için ne oluyor? Emin oluyor. Korkuları ne yapıyor? Gidiyor. Evet. Kardeşlerim bunlar bu iki haslet bir insanı bir toplumu nasıl düzeltiyor? Eğer bizler iman eder, salih amel işlersek toplum kötülüklerden ne yapar? Arınır. Sonra o toplum yücelir. Ve salih insanlar birbirine ne yapar? Kenetlenir. Çünkü Müslüman bilir ki tek başına İslam'ı ne yapamaz? Yaşayamaz. Cemaat olarak yaşamak zorundadır. Birbirine bir binanın elemanları gibi ne yapar? Tutunmaya başlar. Bu olmadığı zaman da kafirler saldırır. Binanın parçalarını ne yapar? Açılan her gedikten ayırırlar. Düşünün şu binayı, şu duvarı yıkmak kolay mı? <gülüyor> Zor. Ama bir delik olsa tak manivalayı oradan istediğin gibi o delikten ne yapar? Göçür git. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Birbirini seven, ameli salih kişilerini oluşturduğu toplumda dünya ve ahirette de ne yapar? Başarılı olur. Bakın sahabeler Allah Azze ve Celle Kitabında imanda bizim için onları örnek gösteriyor mu? Evet. Onlar ne yapmışlar? Birbirlerini sırf Allah için sevmişler. Birbirlerine buuzları ne olmuş? Sırf Allah için kazanmışlar mı? Kazanmışlar. Bugün biz niye kaybediyoruz? he Sohbetin önünde burada kardeşlerle konuşurken bir mesele geçti. Bizler bize yanlış yapıldığında tepkimizi veriyoruz. Asıl izzet olan Allah'ın dinine, onun kendisine, Resul'una, kitabına, buralara saldırı olduğunda bir sıkıntımız yok. Hiç umurumuzda değil. Sanki aynen Musa'nın kavminin, Musa Aleyhisselam'ın kavminin dediği gibi veyahut istediği amelleri istiyoruz. Ey Musa sen de yani kavminden git, Rabbinle işte savaş Öyle değil kardeşlerim. Kendimize yapılan bir yanlışlıkta hemen tepki veriyorsa, çok çok önemli meselelerde, dine yapılan zararda tepki orada ne yapılmalı? Orada verilmelidir. Rabbim bizlere hayır versin. Zafere ulaşmanın temel şartı, dinin ruhuna sarılmaktır kardeşlerim. Şekillere saplanıp dinin özünden uzaklaşan, Hurafeler içinde yüzen geri kalmış toplumlar zafera hiçbir zaman ulaşamaz. Onlar kendilerini salihlerden saysalar bile gerçekte salih değillerdir. Salih olsalardı görevlerini düzgün yaparlardı. Bugün bakın Muhammed ümmetiyim diye hani halk arasında 72.5 buçuk millet derler ya bir tayfiye bakıyorsun davette ve konuşmada ahlakta on numara. Bir tarafa bakıyorsun sakal çok güzel, paçalar dizlere kadar. Bir tarafa bakıyorsun cübbe, sarık, şal var. E, yeryüzünde bakıyorsun haritalara, yeryüzünde Müslüman'ın sayısı kafirlerden daha fazla. Akan kan kimi İhlas olmadığı için, belli noktalara saplanıp kaldığı için ve salih amel işlenilmediği için Allah'ın eli de Müslümanların üzerinde ne yapmıyor? olmuş. Rabbim bizlere hayır versin. Bu ayeti kerimede ne diyor? Onları nasıl yeryüzüne yüzüne hakim kıldıysa siz de ne yapacak? Hakim kılacak. Kardeşlerim, Allah vaadinden döner. Hani insan bir söz verir, unutabilir. Veyahut verdiği sözü yerine getiremeyecek gücü olur. Yani gücünü kaybeder. Ama işin içine Allah girdiği zaman onun bütün sıfatları nedir? Kemaldir. Konuşmak bile insanı sıkıntıya sokar. Eğer Allah Azze ve Celle böyle bir vaat koymuşsa ki şartları var. Şartları nedir? İman <gülüyor> ve salih amel. İşte bu olduğunda Allah Azze ve Celle bizim korkumuzu ne yapıyor? Götürüyor. Geçmiş ümmetler Geçmiş ümmetler neydi? Bakara suresinde Hani geçen hafta da konuşmuştuk hatırlarsanız 113'lerde Yahudiler Hristiyanlar kendilerini ne zannediyordu? Allah'ın dostları. Allah dostları ve cennetlik olduklarını söylüyorlar. Yahudiler diyor ki Hristiyanlar hiçbir şey biz cennetliyiz. Hristiyanlar ne diyor? Yahudiler hiçbir şey biz cennetliyiz. Ama burada iman ve salih amel olanın ancak cennet hak edeceğini söylüyor. Onların da ataları bir zaman iman ve salih amel işlemişti. Allah da onlara ne yaptı? Yardım etti. Onlar ne zaman Allah'ın emrinden dışarıya çıktı? Bozguna uğradılar, köle oldular, güçlerini, kuvvetlerini ne yaptılar? Kaybettiler. Aynı bizim gibi. asr saadetteki İslam'ın gücü nasıl? Bugünkü İslam'ın gücü nasıl? Güç bile demek, yani abesten iştikal gibi bir şey. İnsanlar çok ama güç diyor ortada bir şey var mı? Yok. Yok. Allah bizleri affetsin. Yeryüzünde hiçbir tembel kokuşmuş ulus, egemen olmamış ancak çalışan, dinamik iyi ahlak sahibi adil kişiler ne yapmıştır? Egemen olmuştur. Mekke'de bir avuç Müslüman bu ilahi vaat sonucunda zafere ulaşmış, kısa zamanda Arapların arasında daha hiçbir devlet çıkmamışken, hep kavmiyetçilik varken Allah onlara devleti nasip etmiştir. Bak vaat ne olmuş orada tuttuklarında yerine gelmiştir. Bu Allah'ın yasasıdır kardeşlerim. Kim çalışırsa Allah ona ne yapar? Verir. Bunun adı ihlastır. Kafir çalışırsa ki bugün çalışıyor kafirin elinde güç, Müslüman çalışırsa ihlaslı olursa onun eline ne yapacak? Geçecektir. Rabbim bizlere ihlas nasip etsin. Her türlü tembellikten, lakaytlıktan bizleri kurtarsın kardeşlerim. Amin. Amin. Biliyorsunuz Allah insanın şekline değil, ruhuna, gönlüne bakar. Gerçi şekil, ruhun aynasıdır. Salih insanı her bakımdan en iyi, en düzgün, en ileri olmaya yöneltir. Müslümanların, müminlerin en hayırlısı toplum olmasını öğütler ve ahlaken kokuşmuş, yalan, sahtekarlık, fesat dolu yaşayışa sahip bir toplumdan Allah bizleri ne yapar? Uzak olmamızı öğütler. Rabbim bize hayır versin, salih amel işleyen sanmı kullardan eylesin. Kardeşlerim ayeti güzel anlayabilmek için burada geçen bazı kelimeler var. Yani biz bunlara kavramlar diyoruz, ıslahı kavramlar diyoruz. Bunların da çok güzel anlaşılması gerekir. Bunlardan birisi izzet, tevfik, zafer, nusret ve felakili kelimeler geçti ayette. Bunlar anlaşılmadığı zaman yani ayette geçen bu kelimeler anlaşılmayınca gelen manada güzel ne yapılmıyor? Yakalanmıyor. İzzet İzzet deyince insanlar hep fıtratta izzeti anlamaya çalışıyorum. Halbuki izzet de şerefte kimindir? Böyle de eğer anlaşılmışsa aleyküm selam. İzzet kelime manasıyla insanın yenilmesine engel olan şeydir. Yaşar Ağabey hoş geldiniz. Bu da onun hakkında üstünlük, şeref, haysiyet, kuvvet ve güç sahibi olmayı ifade eder. Kişinin şerefinin yüceliğini ve değerini anlatır. Onu zillete, alçaklığa, şerefsizliğe düşmekten alıkoyan bütün üstünlükler, yücelikler ve sahip olunan imkanlar hepsi izzet kelimesiyle anılır. Yani ne kadar izzetli birisi dediğimizde bu bütün ifadeleri Onda ne yaparsın? Görürsün. İzzetsiz dediğin zaman birine ne yapar? Yani alçaklık, yalan, sahtekarlık yani her türlü şerefsizliği onda ne yaparsın? Bulursun. İşte aynı kökten aziz kavramı türemiştir ki bu da aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin nedir? Bir sıfatıdır kardeşlerim. Galibiyeti güçlü olmayı ve en üstün şerefi ifade eder. Evet ve bu da ancak Allah için kullanılan bir kavramdır. İzzet Allah'ındır, Resul'lündür ve müminlerindir. Tabi bu ayetin nerede geçtiğini hepiniz biliyorsunuz. Yürüyen keresteler diye bir sure var biliyorsunuz değil mi? Münafıkın suresi diye bir sure var. Alimlerin çoğu bu sureye yürüyen keresteler ismini verir. Bunun 8. ayetidir. Bu ayet Müslümanlara tepeden bakan, onlarla alay eden, Müslümanları gördüğünde kibirlenen, büyüklenen o münafıklara verilen Allah'ın cevabıdır. O münafıklar zannederler ki yaptığımız şeyler, arkadan konuştuğumuz, çevirdiğimiz dalavereler yani duyulmuyor, edilmiyor. Halbuki Kur'an bunlara cevabını çok güzel ne yapıyor? Veriyor. Evet. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Peygamber zamanında da bazıları Müslümanlara yukarıdan bakıyordu. Onların mal dünyalık makam açısından kuvvet yönünden zelil aşağı görüyorlardı. Kur'an'da onlara ne yapmıştır? Kesin cevabını vermiştir. Hatta Mekke müşriklerinin uluları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip iman edeceklerini açıklıyorlar ama şartları vardı. Neydi? Bu kölelerle, zelillerle biz aynı sofraya oturmayız. Bunları oturtma, köleleri gösteriyor. Biz iman ederiz. Biz kölelerimizden aynı sofrada yemek yemeyiz. Ne kadar mağrurlar. Halbuki onu yaratan da Allah. Onu yaratan da kim? Allah. Birini güçlü kılmış, birini fakir kılmış. İkisinin de nedir? Farklı bir imtihanı vardır. Aynen diğer sohbetlerde hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle köle olan bir kulu hesaba çekiyor. Diyor ki: "Ne yaptın? Ya Rabbi beni köle olarak halk ettin. Efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi hizmet edemedim." diye mazeret sunar diyor. Allah azze ve celle Yusuf Aleyhisselam'ı köleliğinin en şiddetli halinde önüne getirir. On ikimiz olur. Seninki mi? O yutkunarak der ki diyor 12. Yani bunların hepsi nedir? Bir imtihan aracıdır. Allah'ın bize takdiridir yani kader dediğimiz. Kimini zengin, kimini fakir, kimini hasta, kimini sıhhatli kimini çoluklu, kimini çocuklu. Yani bu Allah'ın takdiridir. Burada kul Allah'ın razı olduğuna razı olup imtihanı güzel bir şekilde ne yapma? Vermek zorundadır. Aynen Kevser suresi niye indi? Asıl soyu kesik kimmiş? Yani hiç kimse çocuğu yok diye veya çocuğu ölüyor diye ne yapamaz? kınanamaz. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir. Bir insanın saçı dökük olabilir, ayağı sakat olabilir ama önemli olan burada imansız olmamasıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta nedir? Budur. Ve hiç kimse işte falan bu sofraya oturuyor, falan şöyle yapıyor, oraya geliyor diye ben o meclise gitmem sözünü ne yapamaz? Söyleyemez. Bunlar münafıkların sözleridir. İşte Allah Azze ve Celle bunun bir insana, yaratılan bir kula tepeden bakma olduğunu söylüyor. Müstekbir olan insanların sözleri olduğunu söylüyor. Rabbim bizlere hayır versin. İslam insan fıtratına aykırı, insanın değerini düşürecek, düşürecek bütün davranışları ne yapar? Yasaklar. Düşünün şimdi çok sevdiğimiz bir kardeşimiz sarhoş olarak şu meclise gelse ne yapar? Normal hareket eder mi? Mümkün değil. Bak içkiydi. De Allah ne yapıyor? Yasak kılıyor. Yani insan fıtratına zarar veren bir şey. Veyah zina etse hangi mi hoşlanır annesinin, eşinin, kızının, kız kardeşinin, yengesinin, teyzesinin, anneannesinin zina etmesinde? Hangisi mi hoşlanır? Bak hoşlanmadığımız bir şey Allah da bunu ne yapıyor? Yasaklıyor. Onun için Veyahut hırsızlığı el alın. Hangimiz izin alınmadan şahsi eşyamızın alınıp kullanılmasından hoşlanır? Hı? Hiç kimse hoşlanmaz. Allah da bunu ne yapıyor? Yasak ediyor kardeşlerim. İşte bu tür fiiller, benzer fiiller de Müslümanın zaten kalitesini düşürür. Yani Müslümanlıktan önce bir insan sıfatına gel, insanın ne yapar? kalitesini düşürür. Sarhoş gelen, zina eden, hırsızlık yapan birisi şuraya gelse, hangimiz güveniriz? He? Çok zordur. bu yani çok çok zor olan şeylerdir. Mesela Allah azze ve celle ayeti kerimesinde zinaya iftira, e, zina isnadında bulunan, iftira eden birisinin 80 sopa vurulur, ebedi şahitliğini ne yapın? Kabul etmeyin diyor. Onun için bunlar hoş şey değildir. Müslüman ize ve şeref sahibidir. Her türlü izzetsizlikten, şerefsizlikten haysiyeti bozacak, Müslüman'ı küçültecek hareketlerden ne yapacak? Uzak duracaktır. Evet. Tevfik. Tevfik, vifak kökünden gelen bir şeydir. Tevfikim, başarım ancak Allah'ın yardımı iledir ona tevekkül edip dayandım, ona güvendim diyor Hud 88'de. Tevfik Allah'ın kulun yararına olan şeyi yapmayı dilemesi ve kulu kendisinin beğeneceği, razı olacağı şeyleri sevmeye, dilemeye ve yapmaya muhtedir kılması, kendisinin beğenmeyeceği, gazap edeceği fiillerden ikrah ettirmesidir. Yani Aynen e, Hucurat Suresinde Allah size imanı ne yaptı? Sevdirdi. Başka? Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti. Bu neymiş? Tevfik. İşte bu tevfiktir. Evet. Bu sevdirme ve nefret ettirme eylemi Allah'ın işidir. Kul sadece bu eylemin ortaya çıktığı mahalden, yerden ibarettir. Bunun dışında bir şey nedir? yoktur. Bunu anladınız mı? Yani kişi iman ettikçe, Allah'ı razı etmeye çalıştıkça, onun hoşuna giden amelleri yaptıkça Allah'a ne yapıyor? Yaklaşıyor, bu sefer imanın her şeyi ona sevgili gelmeye başlıyor. Mesela hadis-i şeriflerde müşriklerden bir tanesi esir ediliyor, direğe bağlanıyor. Ne görüyor? Ne diyor? Dünyanın en çirkin yüzünü görüyor. Aradan biraz geçiyor bir hafta falan. Sormadan göğsüne bir şeyler dokanıyor, bir şeyler mırıldandı diyor, anlamadığım diyor. Yine aynı soruyu sordu. Ne görüyorsun? Karşıdan gelirken dünyanın en çirkin insanıydın. Ama şimdi diyor dünyanın en güzel yüzü görünmeye başladı. Çözün diyor kardeşinizi ve gustettirin gelin. Görüyor musunuz kardeşlerim? Yani Allah bir insana hidayet verirse demek ki kötüyü iyi, eğer hidayet olmazsa iyi ne oluyor? Kötü gözükmeye başlıyor. Bu sefer dikkat edin. Allah'ın yardımı yoksa, Allah'ın size tevfiki yoksa bu sefer biz onun yanına bir şeytan katmışızdır diyor. Artık o şeytan ona ne yapıyor? Her iyiliğe ma ne oluyor? Ve onun dostu oluyor. Bu sefer şeytan seni kimden uzaklaştıracak? Sana tevhidi öğreten, senin Allah'la kopan bağını düzelten insandan uzaklaştıracak. Peygamberden uzaklaşan niye uzaklaşıyordu? İşlediği küfürden, günahlardan uzaklaşıyordu kardeşlerim. Ve göz dönüyor, gönül dönüyor ve bu sefer şeytanın bütün vesveseleri geliyor. O kaka, o kötü. Ne iyi? hani bir kardeşin bugün paylaştığı bir şey vardı onların kardeşliği bir kemik bulana kadar koyun koyuna yatan bir kemiği bulduğunda yani öküz ölünce kardeşlikte ne Bit veriyor. ama müminlerin dostluğu hem burada hem dahil etti bakın beni en çok duygulandıran rivayetlerden bir tanesi Diyor ki kırbamda diyor bir yudum su ya vardı ya yoktu diyor. Falan savaştaydık diyor. Su, su diye bir tanesi inledi diyor. Ben hemen ona gittim diyor. Bir yudum. Yani baktım ki diyor ölmek üzere. Her tarafı diyor yara bere darbeler içinde. Tam diyor suyu ağzına damlatacağım. Yani kırbayı sıkacak bir damla ya var ya yok. Bir başka yerden diyor su diye inleyen bir yaralının sesi geldi diyor. Konuşamadan işaret ederek ona gitti dedi diyor. Ona gidiyor o da son nefesi halinde su diye inliyor. Tam ona bir damla su ağzına damlatacağım bir başka yerden su diye inleyen diyor ses geldi. Gözüyle işaret etti ona gittim öldü döndüm o gitmişti o döndüm o gitmişti diyor. Bakın sevişenler sadece varlıkta sevişmiyor. Yani son anında bile ne yapıyor? Çünkü müminliğin alameti Bakara suresinin hemen ilk ayetinde bellidir. Kendi nefsine kardeşi ne yapacaksın? Tercih edeceksin. İşte o zaman müminlik ortada. Yoksa mümin hiçbir zaman artığı ikram eden değildir. Neyi ikram edendir? En sevdiği en sevdiği, değer verdiği neyse onu ikram eden, onu hediye edendir. Artığını değil, kullandığını değil. Doğru olan budur. Siz sevdiğiniz malları Allah yoluna infak etmedikçe diyor. Dikkat ederseniz ölçü nedir? Burada budur. İşte biz bu kaliteleri yitirdiğimiz için bu hallerdeyiz. Allah bizlere hayır versin. Tevfik neymiş? Allah'ın Allah'ın göstermesiymiş kula iyiyi kötüyü öğretmesi veyahut güzelin güzel olduğunu çirkinin de çirkin olduğunu ona ne yapması bildirmesi. Rabbim hepimize hayır versin. Allah hepimize yardım etsin. Evet kardeşlerim zafer zafer tırnak anlamında da kullanılmıştır. Kuşun tırnağı da denmiştir. Silahı durumunda olduğundan zufur kelimesi kuşun tırnağına ve o de silah anlamında kullanılmıştır. Zafer ise bir nevi başarma, galip gelme manalarında da kullanılmıştır ki burada bizim üzerinde duracağımız zafer galip gelme, başarma. Müminler Bedir savaşında İslam düşmanlarını öldürmüşler. Ama gerçekte o kafirleri onlar vasıtasıyla öldüren kimdir? Allah'tır. Çünkü Allah müminlere yardım etmiş, onlara güç vermiş, kuvvet vermiş, düşmanların karşısına ne salmış? Korku salmıştır. Ve bununla onlara ne yapmıştır? Galip gelmiştir. Ve ayet-i kerimeye baktığımızda attığında diyor onu sen atmadın biz attık diyor. Yani burada sen sadece Allah'ın dinine yardım eden bir insansın. Allah'ın yardımıyla ve sarsılmaz iman ile savaş alanına atılan müminler aslanlar gibi düşmanı ne yapmış? Biçmişlerdir. Bu onların kendi güçleriyle değil. Allah'ın yardımıyla olmuş ve Allah müminlerin eliyle kafirleri ne yapmıştır? Öldürmüştür. Ve hatta ayeti kerimeye baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam halimden işaretlenmiş 3000 bin devam eden ayette 5000 bin melekle ne yaptık? Biz size yardım ettik diyor. Yani senin gücünle olan bir şey nedir? Değil ama burada sen Allah'a güvenip de ne yapıyorsun? Yola çıkıyorsun. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Evet. Allah Azze ve Celle kulum diyor farzlarla bana yaklaşır nafilelerle daha çok yaklaşır öyle olur ki gören gözüm işiten kulağım yürüyen ayağım mesabesinde olurdu. Rabbim bizi bunlardan eylesin kardeşlerim. İki topluluğun durumuna bakalım. Kafirlerle müminlerin müminler bu yanda kafirler bu yanda. İki tarafa şöyle bir bakın. Biri Allah'a güveniyor biri kime güveniyor? Kendi gücüne. Birinin yardımcısı Allah, ötekinin teşvikçisi, yardımcısı kim? Şeytan. Gelelim günümüze. Süper güçler, süper işte silahlar, şunlar, bunlar. Rabbimiz hiç yalan söyler. Açın ayetleri. Sağlam kaleler, sağlam burçlar, sağlam siperler olmasın. Asla sizinle karşılaşamazlar. Onlar diyor Allah'tan çok sizden korkarlar. Diyor. Böyledir Çünkü bunlar akıl etmez topluluktur Çünkü birinin yardımcısı Allah Kardeşlerim bugüne kadar Müslüman toplulukları kazanmışsa işlerinde hep hayra sevk eden insanların çokluğundan kazandılar. bugüne kadar Müslümanlar hezimete uğramışsa, onları hayra sevk eden insanların azlığından ve yokluğundan helak oldular, parçalandılar ve bu duruma düştüler. Allah bizlere hayır versin. Tekrar aynı ruhu, aynı güzelliği bizlere Rabb'im tekrar nasip etsin. Dikkat edin kardeşlerim. Bir tarafın yardımcıları, melekler. Hiç müminlerin yanından ayrılmıyor. Onlara ne yapıyor? Hep destek veriyor. Bir tarafın yanında da hep ne var? Şeytan herha ne yapıyor? Teşvik veriyor. Evet, kafirler güçlerine dayanarak yola çıkıyor. Müslümanların dayanakı ise Allah'a imanları ve ona karşı güvenleridir. Bakın bu konuda en vereceğimiz örneklerden bir tanesi Bakara suresinin o harut şey, çaluttan çalut kıssas. Burada bakın az bir topluluk en sonunda koskoca topluluğu ne yapıyor? Kalebe çalıyor. Niye kalebe çalıyor? Çünkü Allah'a güveniyorlar ve diyorlar ki Ya Rabbi savaşa başlamadan bizlere güç ver. Ayaklarımızı sabitlendir. Yani koskoca düşman karşısında bize ne yapmak? Yenilgiye uğratma. Bir dua var. Bir korku yok. Ama ama en son anda bile günah işleyerek o saflara katılanlar ne yapıyor? Canlotun ordusunu görünce tabanları hemen yağlay veriyorlar. Ufacık bir günah bakın. Ufacık bir günah kocaman bir ameli işlemekten insanı ne yapıyor? Alık Onun için günahları küçümsemeyin kardeşler. Bir avuç su diyorsun. Evet. Ayşe annemizin dediği gibi ya Ayşe diyor baklettiği gibi Dağları diyor, koca koca dağları küçülseme, onlar küçücük, taşlardan meydana geliyordur. Günahlar da nedir? Böyledir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, gereği gibi tevbeden arınan sammikullardan eylesin. Bakın kardeşlerim Enfal Suresi 49. ayeti kerimede münafıkların ve kalbi hasta olanların Kureyş ile çarpışmaya giden Müslümanlar için Bunları dini aldatmış. Ne yaptığını bilmiyor. Bu bir avuç Müslümanlar kendilerinden kat kat fazla düşmanla nasıl savaşacaklar? Ve yine ayet-i kerimeler bunlara birçok vasıflarını, ne yapıyor, sözlerini bildiriyor. Ama bir avuç yani 300 kişi 1000 kişiyi galip etti mi? Allah onlara yardım etti mi? Etti. Çünkü onlar Rab'larına ne yapıyorlardı? Güveniyorlardı. Kendisine tevekkül edene Allah yardım eder. Allah birine yardım ettiğinde ona kimse ne yapamaz? Galip gelemez. Evet. Çünkü o dükümrandır, Dilediğini yapar. Hiçbir şey onun iradesini engelleyemez. Kardeşlerim bir de savaşta en önemli şey güven duygusudur. Öncelikle Allah'a ve sonra kendine güveni olmayan asker ne kadar çok olsa da sonuç alamaz. Bedir'de de Allah'ın kendilerine yardım edeceğine kesinlikle inanan Müslümanlar teçhizat, e, lojistik mi diyelim, e, kılıçtı, attı yani birçok şeyden yoksul olmalarına rağmen karşıdaki düşman binin üzerindeydi yani en az üç katı ve en güzel yeri tutmuşlardı ama buna rağmen Müslümanlar bir an olsun ne yapmadılar Allah'a olan güvenlerini teslimiyetlerini yitirmediler ve galip geldiler demek ki kardeşlerim burada önemli olan niyetin bozulmaması ve Allah Azze ve Celle'ye gerekli teslimiyet Allah'ın yardımı itaatın şartına bağlıdır kardeşlerim. İtaatı bıraktı mı Allah da yardımı ne yapar? Çeker. Çünkü bu Allah'ın yasasıdır. Allah'ın yasasında, sünnetinde hiçbir değişiklik yoktur. Hangi toplum Allah'ın genel yasaları çerçevesinde hareket eder, savaşa hazırlanır, sağlam, azim ve tam güvenilen çarpışırsa o başarılı. Kimler kardeşlerim sağlam iman, kesin zafer umudu ve güven ile savaşın gereklerini uyarak tedbirlerine almak suretiyle savaşırsa o da başarı, başarıya ulaşır. Rabbim bizlere yardım etsin, Allah bizleri affetsin, mağfiret eylesin. Dikkat ederseniz Ömer Halit'i başkumandanlıktan ne yaptı? Azletti. Halit'in bir suçu var mıydı? Yok. Halit Allah'a gönül veren Allah'ın keskin kılıcıydı. Ama oradaki insanlar şunu demeye başladılar. Halit'in bulunduğu ordu, yerilgi görmez. Bu söz güzel bir söz nedir? Değil. Halit yatağında ağlayarak kocakarlar gibi vefat etti. Allah ona rahmet etsin kişi yatağında bile olsa şehadeti arzulamışsa o şehit hükmündedir dinimizde Rabbim ahirette de beraber kılsın bizleri ama burada dikkat ederseniz Allah'ın nusreti yardımının dışında birinin sanki bir insanın yardımı varmış tipinde bir ne oldu algılanma demek ki İslam ne kadar tecrübeli olursa olsun ne kadar e, büyük komutan olursa olsun insanlar Allah'a güvenmeyi değildir. Bir insana güvenmeye başladı mı o tehlike orada ne yapmıştır? Başlamıştır. Neden başlamıştır arkadaşlar? Dava savaş dini değil ki. Tevhid dinidir. Ve devlet dini de değil. Tevhidin hakimiyetidir. E tevhid hakim olmayacaksa o zaman savaşın bir anlamı var mı? Birileri meydana çıkıyor. Allah için çıksa on bin kişiden dolayı bir Müslüman topluluğu azlıktan dolayı yenilgi görür mü? Görmez. Görmez. Ama milyonlar çıkıyor Allah'ın izzet ve şerefi için değil. İşte buna da Allah ne yapmıyor? Yardım etmiyor. O zaman oturup düşününüz, ne oluyor? Dürüst olmuyoruz, şahsiyetli olmuyoruz. Kafirler dün aramızda gizlenirken, münafıklar dün aramızda gizlenirken, bugün müminler kafirlerin arasında gizlenmeye başlandı. Devir ne yaptı? Tersine döndü. Rabbim bizlere hayır versin, tekrar o izzet ve şerefi bizlere Rabbim nasip etsin. Nusret kelimesine gelecek olursak kardeşlerim, nusret yardım etme ve zafer anlamına gelen bir kelimedir. Ve e, ayeti kerimede Allah kendi dinine yardım edene elbette yardım eder. Kuşkusuz Allah kuvvetlidir, galiptir diyor haç 40'ta. Burada da Allah'ın yardımı, Allah'ın zaferi manasında. Aynen Alimran suresinin 52. ayetinde İsa aleyhisselam Allah yolunda kendisine yardımcılar arıyor. Havariler de ona yardımcı olacağına dair söz veriyorlar, beyat ediyorlar. Havariler İsa Aleyhisselam'a beyat desteği saf suresinde detaylı şekilde anlatılıyor. Ve müminlere ahiret ve dünya ödüllerine erebilmek için Allah'a inanmaları, Allah yolunda manla, canla savaşmaları emrediliyor. Bu ayette de onlara İsa Aleyhisselam'a yardım eden havariler gibi Allah'ın dininin üstün gelmesi için çalışma emrediliyor. Yani Allah'ın yardımı varsa önce sen ne yapacaksın? Allah'ın dinine yardım etmek zorundasın. Ki yardım ondan sonra. Yani önce yardım önce Allah'ın yardımı sonra senin değil. Önce sen çabalayacaksın Allah da sana ne yapacak? Yardım edecek ayette İsa Aleyhisselam'a iman edenler ona inanıp inanmayıp düşman olanlara üstün gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'a iman edenler de ona inanmayıp düşman olanlara üstün geleceklerine işaret edilmiş ve Müslümanların sonunda düşmanlara üstün geleceği müjdesiyle sure sona gelmiştir ki Mekke'de Müslümanlar hep ne yapmıştır sıkıntı üzerine sıkıntı çekmiştir Allah düşmanları Müslümanlara hep ne yapmıştır? Eziyet etmiştir. Ama yıllar sonra sabrın meyvasını Müslümanlar ne yapmış? Almış ve Allah'ın yardımı onları bulmuştur. Rabbim bizlere de yardım etsin kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle ey iman edenler eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da sizi yardım Muhammed 7'de bu ayette Allah'ın kendisine yardım edenlere yani tevhid dininin yerleşip güçlenmesine çalışanlara bu uğurda mücadele verenlere yardım edeceği onların ayaklarını sağlam tutacağı öğlelerinin yıkılıp yere düşmeyeceği çabalarının yarım kalmayacağını kafirlerin ise yüzüstü yere kapanacaklarını ve devrileceklerini Allah Azze ve Celle sonuç olarak ne yapıyor? Bizlere bildiriyor. Ama her şeyin bir bedeli vardır kardeşlerim. Burada da Allah Azze ve Celle eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz diyor. Rabbim Sübhanahu ve Teala bizi de, neslimizi de dinine yardım edenlerden eylesin. Karşı gelenlerden, isyan edenlerden, yoldan çıkanlardan eylemesin. Hidayete tabi olup da, hidayetten yüz çevirenlerden eylemesin kardeşler. Nusret, birine yardım edip, onu düşmana üstün getirmek, zafer ulaştırmak manasında. Demek ki Allah kendisine yardım edene, elbette ne yapıyor? Yardım ediyor. Allah'ın kendisine yardım edene yardım edeceğini bildirmesi baştaki ayetlerinde birleştirecek olursak eğer siz iman eder salih amel işlerseniz, burada biraz daha ileriye gittik salih amelde, siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, yani bu salih ameli işlerseniz Allah da size ne yapıyor? Yardım ediyor. E, cennete girmek en büyük lütuflardan birisi değil O'nun cemalini görme, O'nun nimetlerine kark olma, O'nun verdiği ikramları alma bunlar nedir? En güzel şeylerdir. Ama dünyada kötü kadınlarla beraber olma, uçağa binme, çok rahat yaşama, böyle güzel iklimlerde olma, ömrünü çürütme. Neticede nereye var Halbuki öbür tarafta ölümsüzlük var. Cennet de cehennem de nedir? Bak cennete giren ebedi kalacak en son. Cehenneme giren de ne yapacak? Ebedi. Şurada az bir ömürde az nimetlerle yani dünyadaki nimetlere razı olup da ahireti kaybedenlere yazıklar olsun. Allah bizleri ahireti düşünen ve Rabb'ını razı edenlerden eylesin kardeşlerim. Yani Allah'ın sevgisini kaybetmekten her zaman korkmalıyız. Rabb'im beni sevmezse ben ne yaparım? Veut Allah kendisinden razı olsun. İbn Mes'ud'un dediği gibi ben bir söz söylesem bu Rabb'imin sözüne ters düşse hangi yer barındırır beni diyor. Allah böyle dikkat eden kullarından eylesin felah kelimesine gelecek olursak kardeşlerim, yarma, tarlayı sürme, zafer, necat gibi manalarda kullanılır. Veyahut bir şeyi elde etme, isteyenmeyen şeyden kurtulma, gayeye ulaşma, hayır, nimet, refah gibi manalar taşır. Evet, bu yüzden yarmak anlamında da kullanıldığı için çiftçiye fellah alt dudağı yarık olan kimseye eflah adı verilmiştir. Felah, bir terim olarak kişinin dini ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin sonucunda dünyada elde edeceği başarı ve mutlulukla ahirette ulaşacağı ebedi kurtuluş ve saadeti ifade eder. İnsanın böyle bir sonuca ulaşabilmesinin karşısına çıkan tüm engelleri aşması şartına bağlı olduğu dikkate alınırsa felah manası önünde engeli yarıp kendini kurtaran ve istediğine eren yani zafer bulmaya denir. Mesela ezanda bir kelime var. Ne o? <gülüyor> ne diyor? <gülüyor> He? felah Yani? Anladınız manayı? En güzel mana ezanda kitli bakın gelin, haydi namaz yani yapın bunu kurtuluşa ne yapın? eğlendir. Kendimizi ne yapın? kurtarın diyor. İşte en güzel manayı burada ezan ne yapıyor? ifade ediyor. Para, kadın, makam şöhret gibi engelleri aşın ahirette cennete gidin. Evet. Orucun gün boyu rahat bir şekilde tutulmasını sağlandığı için sahur yemeğine, ayrıca ezen vakamette üzerine hayrın bekasına ve ebedi kurtuluşa vesile olması dolayısıyla cemaatlan kılınan namaza da felah denmiştir kardeşler. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Felahın yolu neymiş? İman ve salih amel işlemek. Evet. Bakara suresinin birden beşe kadar olan ayetlerine baktığımızda hidayet ve ona bağlı olan felah, kayba iman namazı ikame ve her imkanla infak etme şartlarına bağlanmış ayetlere dikkat ettiniz mi? namazı kılacaksın kayba iman edeceksin ve Allah'ın verdiğinden hem yiyeceksin hem de infak edeceksin ki işte böyle olursan ameli salih oluyorsun. Yoksa amele salih oluyorsun. Evet. İman etmekte felaha ermektir. İmansız insan cehennemde rahat arayan gibi kurtuluşu boşuna aramaktır. Niye hepiniz saliğe bakıyorsunuz ya? <gülüyor> İman fıtratımızda olduğu için ona sahip olduğu yere yerleştiremeyen insan Önce kendine zulmetmektedir. Huzursuzdur. Bakın imanı kalbine yerleştiremeyen insanların vaktini nasıl geçireceğini bilemezsiniz. Hep boş, kuruntulu şeylerle uğraşır. Oraya gider, buraya gider. Sofraya oturur, doymaz. Lafa oturur, konuşması bitmez. Ne yaparsa yapsın, hiç gönlü bir şeyle huzur ne yapmaz? Bulmaz. Neden? Neden? Çünkü ancak kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Başka hiçbir şeyle ne yapmaz? Mutmain olmaz. Evet. Rabbim imanı kalbine yerleştiren huzurlu ve imanlı olan insanlardan eylesin. Çünkü iman huzuru, itminanı kardeşliği getirir. Bunun dışında iki şeylerse kargaşayı, fitneyi her türlü şek ve şüpheyi ne yapar? Kalbimize atar. Haydi namaza. Haydi felaha. Günde beş sefer ezanla ne yapılıyoruz? Çağrılıyoruz. Kamet de geliyor. Haydi bir daha tekrarlıyor. Ediyor ne yapıyor? 10. Ve ne oluyor? Cemaat kardeşlik bağı güçlendiriliyor. Huzur ve felahı İslam toplumu yapısına doğru ne yapıyor? götürüyoruz. O gün Müslümanlar böyle birleştiler. Bugün bizler böyle ayrıldık. Yani bu çağrılara kulak vermeyerek bu hale geldik. Evet. Namazı ikame felah, kurtuluş. Namazda en büyük felah ne yapıyor? Kıbleye dönüyorsun. Bir dahaki hafta Allah izin verirse rukuyu, ondan sonra da secdeyi işleyeceğim. Allah izin verirse. Şöyle rükü eder hal insanın acizliği değil midir? İki büktü oluyorsun? Hangi birimiz toplumda birinin karşısında eğiliriz? Geçmişteki kafirlere bakın, kağanlara bakın birisi huzuruna gelecekse sırf kafayı eğsin diye geçeceği yere ne yapmışlardır? Avçatmışlardır veya zincir koymuşlardır kafasını eğerek kessin. Eğmezse böyle eğsin diye. Yani diklenmesin diye. Düşünün. Ama biz sadece kimin karşısında eğiliriz? Allah'ın Allah. Allah karşısında. Bir olan, olanın karşısında eğildi mi, öbürlerinin karşısında eğilmeye gerek kalıyor mu? Kalmıyor. Ama bir olana eğilmeyince herkese eğilme başlıyor. Kardeşlerim insanın yapısını teşkil eden temel unsurlar vardır. Bunlar nefis, beden, ruh, kalptir. Bunlar nedir? İnsana bu kavramları, bu değerleri bildiğinde, nefsini bildiğinde Rabbını da bilmesine, onun emir ve nehirleri takdir etmesine ne yapar? Sebep olur. Ve her şey zıttıyla bilinir. Felahın tersi nedir? Hüsranlıktır. Felah yoksa muhakkak o insan hüsran olmuştur, zelil olmuştur. Haydim felaha güle güle zillete yani ezana gelmediyse nereye gidiyor? Zillete, zillete gidiyor. Bu iki iki dört yani. Ateş. Değişen Ateş. hiçbir şey değil. Şimdi topluma bir bakalım. Hüsnan mı var? İzzet mi var? Zillet mi var? Hangisi? Zillet, zillet var. Peki camiler doluyor mu? Mı? Hayır, yani çok Demek ki bir sakatlık var. Yani haydın felaha sözünü dinleyen insan var, dinlemeyen var. Dinleyenlerde de şuurlu olan var, olmayan var. Burada Allah Azze ve Celle bizden iman ve salih ameli istiyor. Yani o felaha ermek için Allah'ın emir ve nehirlerine de ne yapacağız? Uymamız gerekiyor. İşte galibiyet, zafer, başarı çoklan değil, hakla, hak ile olmakla mümkündür yani galibiyet, zafer ve hezimet meselesi azlıkla, çoklukla alakalı bir şey değil. Aksine bu mesele tamamıyla imanla, itaatla alakalı bir şeydir. İmanını yitirmiş Allah'a olan güvenini yitirmiş bir topluluk asla başarılı ne yapamaz? Bu hükümeti o 50 yıllarda ezanı çevirdiklerinde sadece felah. ismine dokunur. Evet. Doğru söylüyor. Allah razı olsun. Şimdi mücahit mümin zayıf da olsa, çok büyük güçlere sahip de olsa Allah'tan yardım isteme ona muhtaç olduğu şuurunu yaşamak zorundadır. Çünkü onun elinde bulundurduğu maddi güçlerden çok savaşın zorlu şartlarında sabra Sebata ihtiyacı vardır. Zafer de eninde sonunda Allah tarafındadır. Öyleyse müminin önce imanını ne yapması? Güçlendirmesi gerekir. Ve savaşın kaybı da neden olmuştur biliyor musunuz kardeşler? Öp zayıf insanların ya ganimete koşması, ya ölümü görünce geriye dönüp tabanları yağlaması birçok Müslümanında helak olmasına, hatta şehit olmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İki grup vardır kardeşlerim. Allah'a hüsnü zan edenler, Allah'a suizan edenler. Allah'a hüsnü zan her zaman kazanır. Suizan edense her zaman ne yapar? Kaybeder. Allah bizlere sabır versin, ayaklarımızı sağlam tutsun kafir milletlere karşı bizlere yardım etsin. Günümüz Müslümanların düştüğü bu çokluk ve güç tuzağı tamamen temelde Allah'a karşı itimatsızlık ve suizandan kaynaklanıyor. Şu günümüz Müslümanların müşkülatı Allah'a karşı teslim olamamaları güven duymamaları ve suizan etmeleri. Demin de dediğim gibi İnsanlar iki grup. Hüsnüza nedenler? Suizan. suizan edenler. Bugün yahu ayak izini dahi diyor işte ne yapıyor? Görüyor. Bir roket atarsa şöyle olur, böyle olur. Halbuki Alimran suresine gidiyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 75. mi ee, Kim seni Allah'tan gayri birisiyle korkutursa o kimdir? Şeytan, Şeytan'dır. Şeytandır. Kim olursunuz? bir insan bir insanı ancak ilahıyla korkutur. Kork. Neyinle? İlahıyla. Ben sizi neyle korkuturum? Allah'tan korkuturum. Hesabını veremeyeceğiniz işler ne yapmayın? Yapmayın. Halinizi düzeltin. Gidişatınızı düzeltin. Hesabınızı veremediğiniz işler yaparsanız sizi hangi yer barındırır? Kim kurtarır? Size kim şefaatçi olur diye ne yaparım? Allah'la korkutur. Sen sakın Müslümanlarla beraber olma, Müslüman gibi hareket etme, Müslümanların topluluğuna gitme. Bunlar nedir? Ancak şeytan ve avanelerinin sözleridir. İşte şu dağın arkasında bir ordu var size saldıracak. Kim diyor bunu? Ancak şeytan. Müminler ancak Allah'a dayanır ve sadece ona güvenirler. Sizi Allah'tan gayresiyle korkutanlar ancak nedir? şeytanlardır. Tüh ya. Önemli birkaç mesele daha vardı. Vakit dolmuş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben Harun'un şeyde kalayım. Devam edeyim mi? Bırak mı? <gülüyor> Devam etmeyin. Bırak Peki. Allah bizlere izzet versin. Tekrar şeref versin. Kendi izzetinin değil Allah'ın izzetinin Allah'ın dininin peşinde koşan ve dolayısıyla izzet ve şerefe nasip olan o samimi kullardan eylesin. Allah. Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşeden la ilaha illa ente estağfuruke ve etöbüleke. Elhamdülillahi rabbil âlemin.